Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli izleyici kardeşlerim, Allah'ın selamıyla hepinizi yine selamlıyorum. Ve sözümün başında yine her zamanki gibi Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de hepimiz adına salat ve selamların en güzellerini arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Konya'mızda yetişmiş ve bu civara şöhret salmış Allah dostlarından birini ölüm yıldönümü, vefat yıldönümü vesilesiyle hatırlamak ve siz kardeşlerime onun hayatından kısaca bahsetmek istiyorum. 8 Haziran tarihi, iki gün sonra yani, meşhur ve maruf Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın vefat yıl dönümüdür. Biraz sonra hayatından bahsedeceğim. Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamız, Tabii Konya dışından bizi izleyen kardeşlerimizden ilk defa bu ismi duyanlar olabilir. Bu büyük insan, bu büyük Allah dostu. Konya civarında hemen herkesin o dönemde, ki biraz sonra dediğim gibi hayatını öğrenmiş olacağız çok kısa bir halde, onunla beraber yaşamış olan hemen herkesin mutlaka kerametlerini gördükleri bir büyük insandır. Bir büyük Allah dostu. Hayatı ile, yaşantısı ile, bıraktığı hatıratı ile ve de hakikaten açıkça gösterdiği kerametleri ile. Bir Allah dostu. Bir veli insan, bir büyük insan. Sözümün başında himmetini ve de şefaatini Rabbimden iltica ediyorum. Değerli kardeşlerim, Anadolu'muz tarihen birçok veli yetiştirmiş malum. Tabii İslam tarihi büyük insanlarla dop dolu. Bizim tarihimizde de çok kıymetli, çok bereketli, çok güzel insanlar var. İşte Konya'mızda Mevlana'mız, Şemsi Tebriziyimiz, Sadrettin Konaeviyimiz, Yunusumuz ve değişik büyükler, Allah dostları, Ankara'da Hacı Bayramı Veli Hazretleri. Geçen haftaki sohbetimizde tabi velilerin baş tacı, sert tacı olan sahabe ikram efendilerimizden bahsettik. İstanbulumuzun göz bebeği ve manevi sahibi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ve bunun gibi büyükler hakikaten bugün artık şöyle söylemek gerekiyor. Toprağımızın altı ...üstünden çok daha bereketli halde. Herhalde Cenab-ı Hak Hazretleri bize onların şerefine de güzellikler ihsan ediyor. Bugün şu teneffüs ettiğimiz güzel havanın... ...ve de şu güzel dünyanın onların bereketine olduğunu söylemek de... ...boşa bir söz olmaz herhalde değerli kardeşlerim. Mukaddime olarak... Velilerden, veli kelimesinden ve hani biz evliya deriz ya, o velilerden kısaca şöyle bir söz açmak istiyorum. Veliler bizim kullanım şeklimizle yani Anadolu'muzun insanının veli denildiği zaman anlandığı, anladığı mana ve anlam Allah dostları, büyük insanlar, kıymetli insanlar, seçilmiş insanlar, güzel insanlar. Kelime anlamı belki daha değişik manalara gelebilir. Dost, sahip, arkadaş, yardımcı, bir işi yüklenen, bir mesuliyeti yüklenmiş kişi gibi anlamlara gelebilir. Biz onların üzerine bugün durmuyoruz, durmayacağız. Veli dediğimiz zaman akla gelen insanlar, toplumun içerisinden Allah'u Zülcelal Hazretlerinin seçtiği ve sevdiği insanlar. Büyük insanlar, güzel insanlar. Hayatını... Sahabe-i kiram efendilerimize ve Resulullah'a becerebildikleri kadar uyduran insanlar. Biz onlara veliler diyoruz ve yaşantıları bizim için örnek olan insanlar. Hakikaten onlar dünyanın da ahiretin de güzellikleri. Hele dünyanın zineti onlar. Bu insanlar biliyorsunuz değerli kardeşlerim, halk içerisinde, toplum içerisinde Allah'a bağlılık, İhlas, samimiyet ve çok ibadetle de öne geçmiş, belirgin hale gelmiş, temayüz etmiş insanlardır. Yani onlar tesadüfen öyle değildirler. Burada şunu söyleyebiliriz. Velilik Cenab-ı Hak Hazretlerinin bir kula lütfu mu? Yoksa kazanılarak elde edilen bir mertebe mi? Herhalde... İkisini beraber götürmek gerekiyor. Yani mesela peygamberlik diyoruz tamamen vehbi yani Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütfu. Hiç kimse ama asla çalışarak peygamber olamaz. Mutlaka Cenab-ı Hak Hazretlerinin seçmesi ve o görevi kendisine vermesi lazım. Onların yolundan giden ve de bizim o sevdiğimiz, saygı duyduğumuz insanlar, veliler acaba çalışarak, çok ibadet ederek, çok namaz kılarak, çok oruç tutarak, geceleri çok uyanık olarak mı o hale erdiler? Yoksa o hali Cenab-ı Hak Hazretleri mi kendilerine lütfetti? Düşünüyorum da değerli kardeşlerim, mutlaka her ikisinin de olması gerekiyor. Yani Cenab-ı Hak Hazretleri'nin lütfu olmadan, ihsanı olmadan, ikramı olmadan veli olmak mümkün değil. Ama tabirimi hoş görün. Horul horul uyuyarak ve de yatarak da yine veli olmak mümkün değil. Mesela seher vakti ibadeti biliyorsunuz. Nafile ibadetlerde çok mühim. Geçmişte bunun üzerinde durduk. Şöyle bir hayatlarına bakıyoruz, hatıratına bir bakıyoruz büyüklerin geçmişteki o seçilmiş insanların hiçbirinin gece ibadetinden mahrum olmadıklarını görüyoruz. Evet, Gece uyanık olmak illa veli olmayı gerektirmiyor belki ama veli olmak için de mutlaka geceleri uyanık olmak gerekiyor. Çok ibadet eden bir kişinin illa mutlaka veli olması ve o büyük insanlardan olması olmayabilir ama onların o büyük insanların ibadete çok düşkün insanlar olduklarını görüyoruz. Nafilelere farzların dışında nafilelere çok düşkün insanlar olduklarını görüyoruz. Onun için ben diyorum ki inşallah yanlış bir tespitte bulunmuyorum, bulunmuyorumdur. Hem Allah'ın lütfu ile onlar yani sanki analarının karnında veli insanlar hem de yetişmelerinden büyük olacakları da ileride büyük olacakları görülen insanlar hem de çok çalışan, çok gayret eden insanlardır. Biz çalışsak çabalasak onlardan olabilir miyiz bilmiyorum ama... Onları seviyoruz değerli kardeşlerim. Ben ve beni izleyen kardeşlerimin tamamı tahmin ediyorum, Allah dostlarını ve velileri seviyoruz. Mevlana'yı seviyoruz, Muhyiddin Arabi'yi seviyoruz, Abdülkadir Geylani'yi seviyoruz, İmam-ı Azam'ın İmam-ı Şafii'yi seviyoruz. İşte biraz sonra kendisinden bahsedeceğimiz bu güzel insanları mutlaka seviyoruz. Ve ben şöyle inanıyorum, beni izleyen değerli kardeşlerime de Öyle tavsiye ediyorum. Onların sevgisi gönüller için ciddi bir bereket kaynağıdır. Allah dostlarını sevenler, hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişi sevdiğiyle beraber olacaktır mahşerde diye buyuruyorlardı ya, daha önce bir hadis-i şerifte bunu bir vesileyle siz değerli kardeşlerime aktarmıştım. İnşallah Allah dostlarını sevenler, umuyorum ki kıyamet gününde ve cennette onlarla beraber olurlar. Onların sevgisi, Allah dostlarının sevgisi umuyorum ki bizi cennete götürür. Değerli kardeşlerim, veliler denildiği zaman önce genel anlamda bütün inananları anlıyoruz. Bütün inanan, bütün kelime-i şehadeti getiren Allah'ın kulları hepsi velidirler. Biz buna genel vel velayet, u velayeti amme deniliyor. Umumi veli olarak, veli olarak görüyoruz o insanları. Yani inanan her insan velidir aslında. Cenab-ı Hak Hazretleri onu insanlar arasından seçmiş, ona büyük bir ikramda bulunmuş. Büyük bir ihsanda bulunmuş. Hangi ihsan o? İman. İman ikramı, iman ihsanı. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür imansız olan paslı yürek. Sinede yüktür diyor ya Akifimiz. Eğer Cenab-ı Hak Hazretleri bir kuluna imanı bahşetmişse, bir kul kelime-i şehadeti getiriyorsa, Allah'a ve Resulüne ve ahirete inanıyor, ona göre hayatına yön veriyorsa, o çok kıymetli bir insandır. Çok bereketlidir. Allahu u Zülcelal Hazretleri o kulunu sevdiği için ona imanı nasip etmiştir. Onun için... İmanımızla ne kadar övünsek, ne kadar şeref duysak, ne kadar iftihar etsek azdır. Ama Cenab-ı Hak Hazretleri'nin bir de insanlar arasında, bu inananlar arasında, bu umumi veliler arasında özel velileri var. Tabii sahabe-i efendilerimizi bunların başında saymak gerekiyor. Ama işte tarihimize mal olmuş o büyük insanlar. Abdülkadir Geylani dediğimiz. Mevlana dediğimiz, Muhyiddin Arabi dediğimiz, Cüneydi Bağdadi dediğimiz, Sultanül Arif'in Bayezid Vestami vesaire büyük insanlar. Konya'mızda yakın tarihimizde tabii günümüzde sağ olanlardan bahsetmek belki anlaşılabilir. Onun için daha geçmişe dönüyorum ben şöyle. Yakın tarihimizde hep veliler var idi. Büyük insanlar vardı. İnşallah Günü geldiği zaman ondan da hayatından da bahsedeceğim. Mesela bir bizim Hacı Veysade Mustafa Efendi üstadımız vardı ki Konya'da inanın böyle değerli kardeşlerim, onun da kerametlerini görmemiş insan kalmamış idi. Nasıl olur diyeceksiniz. Onlarla beraber yaşayan insanlar hala hayattalar. Bizzat hatıralarını görmüş ve de şahit olmuş birçok insan var günümüzde. Ve bunlar güzel insanlar. Yani çok özür diliyorum asla yalan söylemesi mümkün olmayan insanlar. Tabii kulların Cenab-ı Hak Hazretleri katındaki mertebelerini biz bilemeyiz. Hangi veli hangisinden daha üstündür veya hangi kul Allah katında nasıldır biz bilemiyoruz. Biz zahire hükmediyoruz. Ama dediğim gibi bu büyük insanlar hakikaten kullar içerisinde, toplum içerisinde, ümmet içerisinde seçilmiş insanlar ve de sevilmiş insanlar. Yaşantıları ile belli, halleriyle belli ve bir de gösterdikleri kerametlerle belli ki biraz sonra aktaracağım sizlere inşallah. Değerli kardeşlerim, keramet, biliyorsunuz fevkalade hallerden biri. Yani Cenab-ı Hak Hazretlerinin bir kuluna, ikramlarından, ihsanlarından, velilerine olan hediyelerinden biri. Ve fevkalade hallerden, olağanüstü hallerden. Recep Fazıl, bu mucize ve kerameti böyle tarif ediyor. İlk gördüğü zaman karşısında aklın iflas ettiği hadise diyor. Onun tarifleri biliyorsunuz biraz değişik olur. Böyle dahiyane olur. Allah rahmet etsin, kabrini cennet etsin inşallah. Böyle tarif ediyor. Mucize ve keramet ilk gördüğünde, karşılaştığında aklın iflas ettiği ve izah edemediği hadisedir. Mucizeler belli. Peygamberlerin elinde zuhur eden hadiseler. Yani bir kişi peygamberim diyorsa Cenab-ı Hak Hazretleri onu teyit ediyor. Ona mucizeler veriyor ki etrafındaki insanlar ona inanmış olsunlar diye. İnanmada diğer kullara yardımcı oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sayısız mucizeleri var biliyorsunuz. Onları zaman zaman siz değerli kardeşlerimize arz ediyoruz. Eğer bu fevkalade hadise olağanüstü hal bir Allah dostunun veli dediğimiz bir büyüğün elinde meydana gelir, zuhur ederse biliyorsunuz ona da keramet diyoruz. Sonra irhasat gibi, meonet gibi diğer fevkalade haller var. Akait kitaplarımıza arzu eden kardeşlerimiz veya ilmihal kitaplarımıza bakabilirler. Sonra bazen bunlar inanmayan insanların elinde de olabiliyor bu fevkalade haller bazen. Hani o uzakta doğuda veya Hindistan'da değişik insanlar var. Riyazat yapmışlar ve de bazen fevkalade haller gösteriyorlar bize. Onlara da istidraç deniliyor. Onların elinde de bazı fevkalade haller zuhur edebiliyor. Neden? Çünkü burası imtihan dünyası. Bazen de Cenab-ı Hak onların istediğinin tam tersini Yaratıyor Yani o bir şeyi istiyor. Onun istediğinin tam tersi oluyor. Bir inanmayan kişinin elinde ona da ihanet diyor hocalarımız, büyüklerimiz. Ama bir Allah dostunun, bir velinin elinde zuhur eden fevkalade hale biz keramet diyoruz biliyorsunuz. Eskiden Anadolu'muzda keramet sahibi birçok insan varmış. Veya halk arasında böyle inanan insanlar çok olduğu için, saf insanlar çok olduğu için, dünyada daha bir safiyet ve temizlik hakim olduğu için, Birçok insan hele hele herhalde şu konuya çok ciddiyetle efendim yer vermek gerekiyor. Rızıklar daha temiz olduğu için değerli kardeşlerim. Hem insanlar daha kolay inanıyorlar hem de daha çok keramet gösteren veli oluyormuş geçmiş dönemlerde. Ama kısırlaşan dünyada, yozlaşan dünyada, kıyamete doğru giden dünyada bunlar gittikçe azalmaktadır. Acaba günümüzde var mıdır diye düşünebilirsiniz aklınıza gelebilir. Ben şöyle bir latife arz edeyim. Keramet nasıl bir şeydir ben gözlerimle gördüm değerli kardeşler. ı Hak azzetleri o büyük insanlara bizi bağışlasın. Ben dua ederim Rabbime ki sevdiği ve seçtiği kullarla bizi ahirette ve mahşer gününde beraber kılsın. İnanın böyle bir vesileyle bakarsınız arz ederim size. Keramet nasıl bir şey gözümle gördüm ben. Ama herkes böyle bir fevkalade hali görememiş de olabilir işin özü şu hani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadisi kutsilerinde Cenab-ı Hazretlerinden naklettikleri bir hadisi kudside aleyhissalatu vesselam men aazali ve liyen fakat azentuhu bilharp diye Rabbimizden naklediyor ya sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadisi kutsi var İmam-ı Buhari de rivayet ediyor bu hadisi kutsiyi, Tabii ben Resulullah demekle yani bize Allah'ın Resulü'nün bu hadisi kutsiyi aktardığını söylemiş olmak istedim. Ona işaret etmek istedim. Benim velilerimden, benim dostlarımdan, benim sevdiklerimden birine düşmanlık eden bana harbi ilan etmiş olur buyuruyor Cenab-ı Hak azetleri. Ve devam ediyor. Asıl sözü uzatmış olmamak için konumuzla ilgili bölümüne geleyim veya yukarıya kısa mana verelim. Kulum bana diyor Cenab-ı Hak Hazretleri en çok kendisine farz kıldığım ibadetlerle yaklaşır. Bana en sevgili olan ibadetler yani Rabbimizin en çok sevdiği ibadetler bizi Rabbimize Allah'ımıza en çok yaklaştıran en çabuk yaklaştıran ibadetler önce farz ibadetlermiş. Namazda, oruçta, hac belli yani nafile bir hac değil de farz bir hac ve de zekat. Farz ibadetlerle en çok kulum bana yaklaşır diyor. Sonra umayezalu abdi yataqarru bin nafile hatta uhibbu. Cenab-ı Hazretleri böyle buyuruyorlar. Kulum bana nafile ibadetlerle o kadar yaklaşır ki o nafile ibadetler neticesinde ben onu severim. Ben onu sevinciye kadar kulum bana nafile ibadetlerle Kıldığı nafile namazlarla, tuttuğu nafile oruçlarla, gece uyanıklığıyla, verdiği sadakalarla, ümmeti Muhammed'e olan hizmetiyle, insanlara faydalı bir unsur olmasıyla, ki bunlar nafile ibadetler biliyorsunuz, o kadar bana yaklaşır ki ben onu severim buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Ve ben onu sevdim mi, değerli kardeşlerim, izahın tatlılığına ve güzelliğine bakınız, müjdenin azametine bakınız ve ben onu sevdim mi, Eşiten kulağı olurum. Gören gözü olurum. Tutan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. Ve benden okulun bir şey isterse ona onu mutlaka veririm. Herhangi bir şeyden bana sığınacak olursa o sığındığı şeyden onu mutlaka korurum ve böyle devam ediyor. Ben bu hadisi kutsi'yi bir sohbetimizde özel olarak daha geniş anlamda almak isterim. Mühim bir hadise kudsi. İşte veli dediğimiz o büyük insanlar, Allah dostları, Allahu Alem bir yandan Cenab-ı Hak Hazretlerinin kendilerine olan ile diğer yandan da bu nafile ibadetlerle Mevla'ya öyle yaklaşıyorlar ki alemlerin Yüce Rabbi onları seviyor. Sevince de Onlara iltifatlarda bulunuyor, ikramlarda bulunuyor, hediyelerde bulunuyor. İşte kerameti öyle kabul ediniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden gördüklerimize mucizedir dedik. Onlar ayrı bir konu. Şimdi halkımız arasında yanlış bir kullanım var. Ona da işaret etmemde sanırım fayda olacak. Mesela fevkalade bir hadise görüyoruz. Mucize canım bu diyor. Hayır, o mucize değil. Mucize artık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı ile bitti. Çünkü mucize dediğimiz şey, peygamberin elinde zuhur eden hadise. Hani çok fevkalade bir hadise olur da, mucizeye bir benzer bir hadise anlamında, mucizevi bir hadise denilirse, belki. Yoksa herhangi bir fevkalade hadiseye, canım bir mucize gerçekleşti de şöyle oldu, yanlıştır. İlmi yönden yanlıştır kullanmamaya. gayret edelim değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Azim'i şu anda Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinde velilerden bahsediyor. Ve onları şöyle bize tanıtıyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. E la in evliya Allah'i la havfun alehim ve la hum ihzenun. Ellezina amenu ve kanu Bilesiniz ki, dikkat edesiniz ki Allah'ın velileri, Allah'ın o seçkin, seçkin kulları onlar için ne korku vardır ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Ne hüzün vardır onlar için ne de korku. Şöyle manalandırırsak doğru olur mu bilmiyorum. Onlar... Geleceklerinden asla korkmazlar. Öyle güzel bir yaşantıda, yaşantı içerisindedirler ki onlar. Acaba tabii yani Allah'ın lütfuyla onlar için korku yoktur. Onun için biz velilere mahfuz, korunmuş insanlar diyoruz. Onlar yine kendileri korkmaya devam ederler. Biz çok korkuyoruz derler. O, onu demiyorum. O ayrı anlamda. Cenab-ı Hak gazeteleri buyuruyorlar ki ben velilerim için Korkacaklara bir şey vermeyeceğim onlara. Onlar için korku yoktur. Ölüm anında, kabirde, kabirden sonra mahşer gününde topraktan yeniden kalkmakta, hesap hesap anında sırat köprüsünü geçmede ve cennete girmede onlar için korku yoktur. وَلَا هُمْ Onlar mahzun da olmazlar. Yani geçmişe şöyle bir dönüp çok dikkatli oldukları için, güzel bir hayat yaşadıkları için Keşke şöyle yapmasaydık diye mahzun olacakları bir şey de onların hayatında yoktur. Veya onlar başlarına gelen bir şeyden dolayı mahzun da olmazlar. Onlara keder verecek, onları mahzun kılacak bir şey de Cenab-ı Hak Hazretleri sanki onlara vermeyeceğim demek istiyor. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Güzel yaşantı içerisinde oldukları için. Gelecekleri Cenab-ı Hak Hazretleri'nin lütuflarıyla dolu. Güzel bir hayat içinde oldukları için yine. Geçmişlerine bakıyorlar, pişman olacakları bir şey yok. Peki bu kullar nasıl bir kul kullar acaba? Nasıl kullar bunlar? Böyle bir insan nasıl bir insan? Onların vasıfları nelerdir acaba? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz onları şöyle tavsif ediyor, şöyle vasıflandırıyor, şöyle bize tanıtıyor değerli kardeşlerim. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا kun. Onlar iman etmişlerdir ve takva sahibidirler. Yani öyle sayfalarca devam eden işte şunlar bunlar değil. Onlar hakiki iman ile, tahkiki iman ile, gerçek iman ile iman etmişlerdir. İmanları sapa sağlamdır, granit kayalar gibidir. Sonra da ve kanu yetakun takva üzere yaşarlar. Muttaki insanlardır. Allah korkusu ile yaşarlar. Cenab ı Hak gazetlerinin emirlerine ve yasaklarına, nehirlerine harfiyen riayet ederler. Böyle olunca da hayat bir başka olur. Gül gibi, konca gibi, pırıl pırıl, tertemiz, nur gibi bir hayat Anadolu tabiriyle. Lehumul <gülüyor> büşra, bu ayeti kerimeyi biraz daha açsak güzel olacak ama ladikle Hacı Ahmed Efendi amcamızın hatıratı kalıyor. Onun için inşallah ileride yine alırız Rabbim imkan verirse. Lehumul büşra fil hayati Dunya ve fil akhira. Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Artık biraz evvel söylediğim gibi. La <gülüyor> tebdila li Allah'ın kelimeleri asla değişime, tebdile uğramaz. Allah'ın kelimeleri için asla değişim diye bir şey düşünülemez. Ve alike hu'l fawz'ul azim. İşte gerçekten kurtuluş, gerçekten neca, gerçekten felah, gerçekten kazanma ve öne geçme yarışı kazanma budur buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretlerim. Değerli kardeşlerim velilerden böyle kısaca bahsetmiş ve konuyu anlamaya çalışmış olduk. Şimdi ben biraz sözü ma eski tabirle getireyim Ladik lâ hacam Ahmet Efendi amcamıza getireyim sözü. Ladik lâ hacam Efendi amcamız dediğim gibi Konya ve çevresinde bugünün gençleri de dahil Hemen hemen herkesin tanıdığı bir büyük insan, bir mübarek insan, Allah dostu. Ne ile tanınır? Tevazu ile tanınır. Allah'a kurbiyetle tanınır. İnsanlara merhametle tanınır. Şefkatle tanınır. Yani güzel ahlakın bütün umdeleriyle tanınır. Kendisi değerli kardeşlerim ümmidir okuma yazma bilmez ve gençliğinde çocuğun, çocukluğunda çobanlık yapmıştır kendisini tanıtırken de öyle tanıtır yani hep büyüklerimiz böyle söyledikleri için ben de söylemekte bir sakınca görmüyorum çekinmiyorum söylerken kendisinden bahsederken öyle diye de bahseder ama yani görünüşünde öyle mütevazıdır tevazu sahibidir görünüşü tam bir Anadolu insanı görünümündedir. Giyin kuşamına da fazla dikkat etmez, itibar etmez öyle. Bir dostu ile kendisine hizmet eden, hala sağ olan, çok yakını olan bir zatla tanışmıştım. Ben de bazı hatıratını ondan dinledim. Biraz sonra aktaracağım inşallah. Hazret diyor, dünyalığa hiç değer vermez. Nerede oturuyor, ne giyiyor, önüne ne konulmuş, kendisine ne ikram ediliyor... Bu tip şeylere hiç itibar etmezdi. Mahviyet içerisindeydi. Tevazu içerisindeydi. Ama gönül alemi, inanın böyle dünyaları ihata ediyordu. Biraz sonra inşallah size aktarmış olacağım. Şöyle hayatını bir siz değerli kardeşlerime aktarayım. Elimizdeki eserlerin anlattığına göre. 1887 veya 1888 yıllarında iki ayrı rivayet var. Belki bu... Kameri tarihle miladi tarih arasındaki ihtilaftan dolayıdır. Bu yıllarda Konya'mızın Sarayönü kazasının Ladik kasabasında dünyaya gelir Hazret. Hani o halılarıyla meşhur olan Ladik halıları var ya, orada o kasabada meydana gelir. Tertemiz, pırıl pırıl bir ailedendir. Ailesinin çok 3-4 e, evvelki dedelerinin Orta Doğu'dan, Horasan taraflarından, Buhara taraflarından, özür diliyorum. Buhara taraflarından geldiği kitaplarımızda kaydolunmaktadır. Annesi ve babası tertemiz, pırıl pırıl insanlar. Dediğim gibi çocukluklarında çobanlık da yapmışlar. Babanın üç oğlu vardır. Ladikli Laca Efendi amcamızla beraber. Balkan Harbi çıktığı zaman... Çocuk denilecek yaşta diğer iki kardeşiyle beraber, abileriyle beraber babaları memleket hizmeti için, vatan hizmeti için, yerine göre şehit dilerse gazi olmaları için üçünü birden memleketi kurtarmadan geri gelmeyeceksiniz diyerek askere gönderir. Hazretimiz Üstadımız Balkan Harplerinin tamamına katılmış. Makedonya'da. Yunanistan'da, Arnavutluk'ta, Bulgaristan'da hep o cephede, Balkan Harbi'nde hep diğer mücahitlerle beraber, diğer yiğitlerimizle beraber harp etmiş. Çok çileler görmüş. Sonra geri döndükten sonra Çanakkale Harbi'nde bulunmuş. İstiklal Harbi'nde bulunmuş. Ve de e, konuyu ana konuya getirmek için biraz e, çabuk e, meseleyi arz edeyim siz değerli kardeşlerime. İngilizler Mısır'ı işgal edince Cemal Paşa komutasında güneye bir ordu gönderilir. Ladikli Hacı Ahmed Efendi amcamız da işte o Kanal Harekatı'nda o ordunun içinde bulunmuşlar. Şöyle biraz harbi okudum ben de size gelirken ama şimdi zaman yok. Çok çetin bir harp olmuş ve şanssızlıklar bizim çok zayiat vermemize sebebiyet vermiş. İngilizler zaten çok güçlü orada, çok büyük hazırlık yapmışlar. Biz zayıfız ama bir de kum fırtınası falan şanssızlığımızdan dolayı çok yiğitimiz, çok gencimiz orada şehit olmuşlar. Ladikli Hacı Ahmed Efendi amcamız da o yaralananların arasındadır. Hatta diyor ki bir hatırasında öyle, ben yaralı düştüm, diğer arkadaşlarım da şehit olup üzerime düştüler. O kadar takatsız kaldım ki, o kadar çok kan zayi ettim ki arkadaşlarımı üzerinden çekip de kalkacak halim yoktu. Geceleyin hava serinliyor biraz çölde. Onun rutubetinden istifade ediyordum ama çünkü gelen yok, giden yok. Üç gün böyle kaldım artık şehit olacağımı ve Allah için öleceğimi iyice tahmin ettim. Fevkalade bir halsizlik, fevkalade bir susuzluk, takatsizlik. Öyle üç gün geçti. Arkadaşlarım da hemen yanlarımda ve üzerimdeler diyor. Onların şehit olmuş bedenleri, o kıymetli bedenler diyor. Üç gün sonra bir at sesi, at, at nalı, at, at, at koşturması sesi duydum. Ses diyor bana doğru geldi. Bir zat yanımda durdu. Önce çekindim ve korktum. Kimdir acaba bu gelen? Hani dost mu, düşman mı? Yanıma kadar geldi, atından atladı, üzerimdeki diğer arkadaşlarımı çekti, diyor, nur gibi bir insandı, güneş gibi parlıyordu ve diyor, bana adımla hitap etti. Ahmet, evladım, yaralandın mı dedi, diyor. İsmimle hitap edince çok rahatlayıverdi. Çok susuz olduğumu söyledim, bana su içirdi, kalktı, kaldırdı beni, vücudumu mezhetti, Beni rahatlattı ve atının üzerine arkasını alarak hani terkisini diyoruz ya Beni üç günlük mesafede olan karargahımıza kadar getirdi diyor o zat Karargahdaki olan nöbetçi askerleri uzaktan işaret etti Beni diyor karargaha çok yaklaşmadı biraz uzak mesafeye koydu Onlara işaret etti ve buradaki falan isimli komutana benim selamımı söyle onlar senin gerekli tedavini yaparlar, yaptırırlar. Memleketine döndüğün zamanda da eğer bu güzel istikamette bu yaşantıda devam edersen, memleketine döndüğün zamanda da yaşın kırklara doğru şöyle yaklaşırken değişik hadiseler olacak korkma ve çekinme dedi, gözden yok oldu gitti diyor. O zata selamını söyledim. Beni böyle bir zat getirdi dedim. Fövkalade bir kabulle beni aldılar. Tedavi ettiler diyor ve hatıralarını öyle anlatıyor. Kitaplarımızın kaydettiğine göre değerli kardeşlerim 30 yıla yakın askerlik yapmış Hazretimiz. O cephede bu cephede dediğim gibi bütün cephelerde hatta belki ileride unutabilirim. Peşinden söyleyeyim sonra manende Kore Harbi'ne de bizzat katıldığını hem Babamdan, hem değişik dostlardan, kendisinden anlatılan hatırattan dinlenilmiştir efendim. Ladik Laci lâ Ahmed amcamız, belirli bir yaşa gelince dediğim gibi, bir büyük üstad ki bunu bize büyüklerimiz Hızır Aleyhisselam olarak söylediler, gelerek kendisine bazı iltifat ve ikramlarda bulunur. Efendim bazı görevler verir ve Ladik La Cahmet amcamız o günden sonra e, yeryüzünde bazı manevi vazifeleri ifa eder. Buna artık dediğim gibi Konya ve civarında olan birçok insan çok net bir şekilde şahittirler. Ladikli La Cahmet amcamız 1969'da vefat etti. Biz elini öpme. Ve duasını alma şerefine nail olduk ama yaşımız küçük olduğu için hatıralarını bizzat kendisinden dinleyemedik. Büyüklerimizden dinlediğimiz bazı hatıralarını bakınız siz değerli kardeşlerime aktarayım bu vesileyle. Hani onun vefat yıl dönümü münasebetiyle ondan bahsediyoruz ya ve bu Allah dostlarını biz seviyoruz ya rahman Rabbim bizleri de onların yollarında kılar, onların zümresinde haşrolunuruz ve cennette beraber oluruz. Bakarsınız Rabbimiz lütfeder. Babamla ilgili bir hatırasına bakınız siz değerli kardeşlerime arz edeyim. Babam diyor ki, Yıl 1956-57 bir ev yaptıralım arzu ettik. Bir yerde bir arsaya baktık. Bize göre. Şöyle küçük bir arsa. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfederse burayı alalım ve de buraya bir ev yaptıralım dedik diyor babam. Ama demiş, Ladik'le Hacı Ahmet Efendi amcamızla aralarında fevkalade bir ülfet var, güzel bir dostluk var, bir istişare edelim. Bu işe başlayalım mı, başlamayalım mı veya buraya mı olsun, bir başka yere mi olsun? Gittik Ladik'e diyor, kendisine meseleyi arz ettim. Efendim biz falan yerde bir arsa almak, orayı gördük, bir arsa almak istiyoruz, orada boş bir yer var. Bize de e, semt olarak münasip bir yer, üzerine de bir ev yapmak istiyoruz. Ne dersiniz? Tahir Hoca kardeşim ben büyüklerle bir istişare edeyim dedi diyor. Kendiniz gelebilirseniz veya ben gelirsem ne ala yoksa ben size haber gönderirim dedi diyor. Ve üç gün sonra diyor babam bize haber gönderiyor. Tahir Hoca'ya selam söyleyin. O harsayı almasınlar. Ekranda biraz belki abes olacak ama aynen söylenileni söylüyorum. O arsanın 6 cife. Bir başka yerden arsa alsın ve ev yaptırsınlar ve de acele etmesinler, sabırlı olsunlar. Hatta orada şöyle de bir latife var. Tahir Hoca'ya selam söyleyin. O İmam Ebu Yusuf'un fıstıklı helva hikayesini bilir diye selam göndermişler. Babam diyor ki efendim. Sonra araştırdık ki o arsa meğer vakıf bir arazi. Arsaymış. Almaktan vazgeçtik. Sonra Konyalı dostlarımız bilirler. Bir başka yerden bir başka küçük arsa alınıyor ve 1958 yılında oraya bir ev yaptırılıyor. Ama çok enteresan gelen cevap böyle. Acele etmesinler, selam söyleyin. O arsadan vazgeçsinler çünkü oranın altı cife. Neden? Çünkü vakıftır orası. Sonra oraya elhamdülillah böyle olduğu bilindiği için... Bir Kur'an-ı Kerim, kız Kur'an-ı Kerim kursu yapıldı efendim, hala hizmet ediyor. Yine babamla ilgili bir hatırasını siz değerli kardeşlerime aktarayım. Biz diyor zaman zaman giderdik, babam anlatıyor bize böyle. Ve akşamdan Hazret'le beraber olurduk, sabaha kadar sohbet ederdik, sorularımız olursa dinlerdik. O bazen bize ilahiler söyler. Kendisinin çok hoş şiirleri vardır. Zamanım daralmış. İnşallah bir başka vesileyle onların bazı şiirlerini siz değerli kardeşlerime kitaptan okuyayım inşallah. Yani bize ikramlarda bulunur. Sabaha yakın bazen derdi ki diyor babam. Gençler, evlatlar işte bakın. Abdest alacaksanız ibrik burada. Seccade burada. Yatacaksanız şu dolapta da yatak yorgan var. İsterseniz yatın, isterseniz abdest tazeliyin, ibadete devam edin. Bana müsaade edin artık benim gitme zamanım geldi der. Sabaha doğru giderdi diyor babam. Vallahi şöyle söylüyor değerli kardeşlerim. Giderken bizim içimizden normal bir insan olarak giderdi. Ama görevden döndüğü zaman gözleri çakmak çakmak olmuş, sakalının her bir teli ok gibi sivrilmiş, fevkalade bir heybet. Ve Celal ile gelirdi aramıza. Birinde diyor bir kış günüydü. Dönemedik Konya'ya orada kalmıştık Ladik'te gece. Bir kış günüydü. Bazen dostları böyle kendisine nazlanırlarmış. Dönerken bize bir hediye getirsen gittiğin yerlerden dedik kendisine diyor. Geldiği zaman önümüze yıl 50'li yılların sonu 60'lı yılların başı değerli kardeşlerim. Geldiği zaman diyor bize o günlerde Konya'da kış mevsiminde üzüm nerede gezer? Hani şimdilerde marketlerde var, kışında var ama o zaman Konya'da böyle bir şey asla yok. Yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi ve diyor çok enteresan daha yeni taze kopmuş ıı, asmasından bize üzüm getirmişti ve biz o üzümü yemiştik. Dedi ki Hazret diyor bunu biraz evvel sizin için Endenozya'dan satın aldım getiriyorum demişti diyor. Dostları bazen kendisinden hurma isterler yahu beni zorlamayın yormayın yahu dostlar der ama gider taze dalıyla hurma getirir ve misafirlerine ikram edermiş efendim. Dermiş ki babamlara Tahir Hoca kardeşim babama Tahir Hoca diyerek hitap edermiş yaşça büyük olmasına rağmen. İlme olan saygısından dolayı, Tahir Hoca kardeşim, alemlerin Yüce Rabbi bana müsaade etsin, 24 saatte şu dünyayı tek başıma ben ıslah ederim, diye buyurulmuş. Yine bir başka kişiden duymuştum, şöyle tatlı bir latife. Dermiş ki, İlâdiklâh Câhvet amcamız, Cenab-ı Hak Hazretleri yarattığı kulları, insanları çok sever. Hele hele inanan müminleri o kadar sever ki, eğer biz güzel kul olsak hep lütfuyla ve ikramıyla muamelede bulunur. Hem de yağmuru gece yağdırır, gündüz de güneş açtırır ki kullarımın ayakları çamur olmasın diye. Böyle dermiş Hazret. Cenab-ı Hak inanan kullarını çok sever buyurmuş. Biz de elhamdülillah inanan insanlarız. Bir cennet vatandayız. İnanan insanlarla beraberiz. Ne olur birbirimizi çok sevelim. Düşük bahanelerle, çürük sebeplerle birbirimizin aleyhinde olmayalım. Şu cennet vatanda 70 milyon, 70 küsur milyon kardeş olalım, dost olalım, şeytana ve nefse uymayalım, birbirimizi ne olur sevelim. Değişik görüşlerde olabiliriz, değişik düşüncelerde olabiliriz, değişik mesleklerde ve meşreplerde olabiliriz. Olsun. Nasıl bizim Cenab-ı Hak Hazretlerine karşı hatalarımız ve kusurlarımız var? gördüğümüz zaman biz de nasıl Rabbimiz bizi rezil etmiyor, mahcup etmiyor biz de kardeşlerimize karşı merhametli davranalım. Dost olalım inşallah. Dermiş ki ilerideki Hacı Ahmet Efendi amcamız etrafındaki dostlarına biz Konya'dan Amerika'ya manevi vazife ile gitmek icabetse yazın 3-4 dakikada, kışın 4-5 dakikada gideriz. Havanın o soğuğu, fırtınası filan... onlara da demek ki de tesir eder ama siz ister inanın ister inanmayın değerli kardeşlerim ben bunları inanarak anlatıyorum. Ve Hazretin bir manevi cübbe gibi, hırka gibi bir elbisesi varmış. Dağa taşa çarpmamak, fiziki hadiselerden zarar görmemek için böyle bu tayy mekan denilen hadiselerde, yani bu süratli gidişlerde zarar görmemek için onları giyerler. Gözde görülmezler, yok olurlar ve büyük bir süratle yerine göre ışık süratiyle Cenabı Allah hazretlerinin kendilerine verdikleri o muhteşem suratla istedik yer, istedikleri yerlere giderler ve bazı enteresan vazifeleri ifa eder, dönerlermiş. Tabii hangi vazifeleri nasıl ifa ederler, ekranda anlatılması belki yanlış olabilir ama yeri geldikçe bazı hoş hatıraları sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah Efendim, konyamızda bir dostunu, ona hizmet eden bir zatı hala sağ bu zat. Konya'mızda yaşıyor hala. Birinde de ziyaret etmiştik. Kendisine dedik ki, Hacı Ahmet Efendi amcamızdan duyduğun, gördüğün, hatıralarını bize aktarır mısın? Birçok şeyler aktardı Allah razı olsun. Bazı hatıratını. Önce diyor ben kamyon şoförüydüm. Kendisine hizmet ettim. Sonra ben ona sadakatle hizmet edince o da beni sevdi ve sırrını diyor benden saklamazdı diyor o amcamız. Ben de ben onun çok fovkalade hallerine vakıf oldum. Bana anlattığı diyor enteresan hatıralarından biri şu. Bir gün Ladiye dışarıdan geliyordum diyor demiş Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın yaşadığı bir hatıra bu. Ladiye dış mahallelerden geliyordum. Yerde bir kibrit kutusu aldım. Şöyle bir baktım. Boş mu dolu mu diye geri bıraktım meğer boşmuş. Bu hadiseden sonra diyor, üstadım Hızır Aleyhisselam bana 3-4 gün, 4-5 gün gelmediler. Kendisiyle de irtibatta kuramadım. Ama deliye döndüm. Çok üzüldüm. Sıkıldım, nihayet dayanamadım. Onun kendisinin bir bağı vardır ladiyimizde. Onun kazdığı kuyu vardır, bağı vardır, efendim bir pınar vardır. Hala oraya gidilir ve orada merasimler yapılır. Önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum tekrar yine bir merasim yapılacaktır Konya'da. Efendim o dağlara doğru çıkmaya başladım. Nihayet diyor Hazret lütfetti ve geldi. Efendim niye gelmediniz? Niye beni terk ettiniz? 4-5 gündür bana niye cevap vermediniz? Sen geçenlerde geliyorken yolla bir kibrit kutusu gördün ya evet işte onun üzerinde bir Kız resmi vardı. Ona baktığın için yani bakıverip de böyle atmak kadar ona baktığın için 4-5 gündür sana gelmeme müsaade edilmedi diyor Hazret. Alemlerin Yüce Rabbi Allah'ımız bizim yardımcımız olsun değerli kardeşlerim. Bilmiyorum ne demek istediğimi anlatabildim mi siz değerli dinleyicilerimize? Bir latife daha arz edeyim. Zamanımız doluyor. İleride yere geldikçe bazı not ettiğim hatıralar yine var. Onlara size aktarırım inşallah. Efendim Ladik ile Konya'mızın Kadın Hanı ilçesi arası 15-20 km kadar. Birbirine yakın olan yerler. Kadın Hanı'nda hala Konya'mızın ilçesidir orası. Kadın Hanı'nda bir şube reisi varmış. Bir zat. Ladik ile Acamet Efendi amcamızla sevişirler. Dermiş ki Ladik Laca Ahmet Efendi amcamıza. Konya civarında Ladik Ahmet Ağa olarak bilinir. Ahmet Ağa ne olur şu senin hocana, üstadına söyle. Ben onu bir görmek, bir elinden öpmek istiyorum. Ne olur bir yerde bir karşılaşalım. Dermiş ki kendisine vallahi kardeşim. Onlar falan kişiye görün denilmekle görünmezler ki. Ama ben söyleyeyim. demiş. Her gördüklerinde Hani artık ben öyle hitap ediyorum, öyle söylüyorum, öylesinin saygıya daha uygun olacağını tahmin ediyorum. Hani Ahmet Efendi amcamız söyleyecekti de Hızır Aleyhisselam bana bir görünecekti. Ben sana dedim ya kardeşim, onlar böyle ısmarlama iş yapmazlar, hele sabret bakalım. Aradan yine uzun bir zaman geçer değerli kardeşlerim. Bir gün Ramazan, tam iftara 10 dakika var. Bu şu bereysinin kapısı güm güm güm çalınır. Tam sofralar kurulmaya başlanmış iftara hazırlık yapılıyor. Acıkmış da herkes tabii. Ev sahibi şu bereysi koşturarak kapıyı açar. Kapının önünde bir deve. Yerde iki tane kocaman küp ve böyle şal varlı, cebkelli, yelekli, başı sarıklı falan enteresan bir adam. Buyur der ne istiyorsun? Ağam der katran satıyorum da katran alır mısın diye soracaktım. Yahu mübarek adem. İftara 10 dakika kalmış. Şu zamanda katran zamanı mı? E vallahi ağam sen bilirsin kızma. Ben bu işi yapıyorum da sen de istersen diye kapını çaldım der. Gelir küpü şöyle tutmuş. Sonradan anlatıyor o zaten. Küpü tutmuş böyle. Devenin üzerine... Pat diye yani bir tarafına pat diye böyle koyuyor. O küp orada duruyor. Allah Allah diyor o adam. Geçiyor öbür tarafa o kocaman küpü de tutuyor böyle. Öbüründe öbür tarafa böyle Bismillah diye koyunca küpler kendiliğinden duruyor orada. Hiç bağlamak yok. Bir şeyle rapt etmek yok. Yapıştırmak yok. Bismillah deyip koyunca küpler orada duruyor. Geçiyor devenin başına tutuyor ipinden ve yürütüyor. Hadi hay akşamınız hayırlı olsun. Adamcağız düşünüyormuş Allah Allah bu nasıl bir iş böyle yahu. Bir yandan katran satıyor, diğer yandan öyle küpleri bağlamadı falan. Hiç o zannetmiyor, hiç oralı olmuyor. Efendim sonra karşılaştıkları zaman hani ne oldu Ahmet Ağa söyleyecektin de üstadın bizi. Gel ama kaçırdın diyor. Hayret nasıl ne zaman? Hani o katran satıyordu ya aman evet o katran satan. O işte iftara 10 dakika kala gelen Hızır Aleyhisselam'dı diyor ladik ladem hacamet efendi amcamız. Ama sen değerini bilemedin, elini öpemedin, sırra vakıf olamadın veya sahip olamadın. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlemizi güzel insanlarla beraber kılsın. Ben daha aldığım notları bitiremedim ama zamanımız doldu. İnşallah ileride sohbetimizin arasında zaman zaman üstadımızın, büyüğümüzün güzel hatıralarını anlatırız. Yani dediğim gibi inanın böyle Konya'da kerametini görmemek insan o dönemde inanan insanlardan veya seven yakınlarından hemen hemen yok gibi. Hala bunlardan birçoğu sağ. Hakkında yazılmış kitaplar da var Hazret'in. Ee, Cenab-ı Hak Hazretleri adetlerini çoğaltsın onlarında. Bugünümüzde de Rabbim lütfetsin. Bunlar mübarek insanlar, bereketli insanlar, güzel insanlar. Gök kubbeyi başının üzerinde tutan insanlar bunlar. Cenab-ı Hak Hazretleri bizlere de onun onların gönül neşelerinden gönül neşeleri lütfetsin değerli kardeşlerim. Rabbim mahşerde onlarla beraber kılsın. Onların yolunda kılsın ve Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ham sancağının altında hepimizi birleştirsin. Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamız burada Konya'da Ladik'te 8 Haziran 1969 yılında vefat etmiş efendim. Allah rahmet etsin. Cennetteki makamını bir daha yükselsin diye dua ediyoruz ve bizleri de onlar gibi sevdiği ve seçtiği kullardan eylesin. Hepinizi hürmet ve saygıyla tekrar selamlıyorum. Akşamınız hayırlı olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Hayırlı geceler.